bill Alim bu Min şey Tanir rahim Rabbi zu bir kemin hemez zati ve e ozu bir ke Rabbibbi en Kulli <Kül> e âmez bı Rabbı Nasi, Malikı Nasi, İlahı Nasi, min şerıl vesvesıl xanası, eldı yvesvesı fi sıddurı Nasi min al cenneti <Sessizlik> <Bismillahirrahmanirrahim. Sessizlik> ve Nasi. Bismillahi ve malaikatuhu yusallu nâlı Nabi. Ya eyyühellezine amenü Sallu aleyhi ve sellimu teslime Sadakallahu lazim Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala şefii zünubina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Ol menba'i bağ belagat, ol mahzen-i fazlı saadet, ol andelibi gül zar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el-i seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Allahü Akbar. Er Al-Rahman, al-Rahim, Malik-i Yum-Din. İyak enab duwa, İyak eneslağin. İhtin asrata al-mustaqim, sırata ladin an amte عليهم. Vair al-ma'adub عليهم, vallatallin. ya Mina. Bismillahi rahim Lâkad men Allahu al-Immînîn, ızdbaşa fihi m Rşûl mın anfusîm, ytlu alîhim ve yuzakîhim ve yuallîm humûl Kitâb ve l-Hikmê, ve inkânû mın kablû lî fi zlalî mubîn. Evvel mma asabetkum mûcibetun, qat Kul tum enna haza kul huwa min ind enfusikum innallaha ala kulli shay'in kadir sadakallahu alazim ve bellav enne rasuluna ve rasuluhu lkerim ve nahnu ala ma qala haliquna ve raziquna ve mevlana mine şahidine, shahidine bi kalbin salim Cenab-ı Hak Cibril-i Emin namus-u ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammedenil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde <gülüyor> hususi ile Okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki: Esta'n yüzü bille, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Lekat men Allahu ala'l mu'minin iz bagasafihim Rasulum min enfusihim, Yetlu aleyhim ayatihi ve yuzakihim ve yuallim humul kitabe vel hikme İlla aakhir al ayah. Sadaqallahul azim. Çok aziz ve muhterem müminler, Geçen Cuma dersimizde bulunanlar hatırlayacaklardır ki, o Cuma söylediğim ve vaat ettiğim üzere bu Cuma yapacağım konuşmayı, yine içinde bulunduğumuz ayın Rebi'ül evvel ayı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, velâdet-i seniyelerinin vuku bulduğu ay olması itibariyle Hazreti Peygamberimiz ona karşı vazifelerimiz ve Peygamberin gönderilmesiyle insanlığa ne yapılmıştır bunları izaha çalışacağım <gülüyor> biliyorsunuz Peygamberlere iman bütün Peygamberlere iman İman, inanma esaslarındandır. Bir adamın mümin olması için peygambere inanması şarttır. Çünkü Cenab-ı Hak, inanmanın, yani mümin olmanın icabı olarak Hazreti Allah'a inanmayı, meleklere inanmayı, kitapların olduğuna inanmayı, peygamberlerin gönderildiğine inanmayı şart koşmuştur. Ve buna inanmayan insan inanmış sayılmaz. Peki nasıl inanacaktır? Nasıl inanılacağını da yine Hazreti Allah Celle Celaluhu öğretmiştir ve o bildirmiştir. Yoksa kendi arzusuna göre ben şu şekilde inandım demekle yine mümin olmanın veya mümin olmaya kafi değildir. Bu mevzularda vahiy daima aklın önündedir. Vahya uyulur ve o kabul edilir. Şimdi içinde bulunduğumuz ay bize bu mevzuyu yeniden hatırlatıyor. Bu mevzuda söyleme, söylemeye çalışacağımız hususlar şunlardır. Bütün peygamberlere inanmak İman esaslarından olduğuna göre bu mevzuda bu mevzuda nasıl inanacağız? İnanacağımız husus şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimize göre yani onun hadisi şeriflerinden öğrendiğimize göre Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı peygamberimize hem de eshabının huzurunda göndererek İslam'ı imanı yani mümin kime derler müslüman kime derler buna ilaveten ihsanı ihsan da işin takva manevi tarafını cihetini ifade eden husustur bütün bunları öğretmiştir bunları öğretmiştir ve Cebrail aleyhisselam gelip peygamberimize bu sormuştur İman nedir ya Resulallah? Mümin kime derler? Peygamberimiz de buna karşı bakın aynen şöyle buyurmuş. Bir, Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun var, aynı zamanda bir olduğuna inanmaktır buyurmuş. Hem vardır hem de birdir buyurmuş. İki, Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin olduğuna inanmaktır buyurmuş. İster gör ister görme meleklerin varlığına inanacaksınız buyurmuş 3 Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne peygamberler gönderdiğine inanmaktır nasıl Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlamış Hazreti Muhammeden'in Mustafa'da son bulmuş bunun arasında Cenab-ı Hak murad ettiği kadar peygamber göndermiş bunların bir kısmını Kur'an-ı Kerim'de isimlerini bildirmiş, bir kısmını da bildirmedim buyurmuşlar. Böyle inanıyoruz. Aynen bu şekilde. Peygamber olarak bildirilenlerin peygamberliğine ve isme, peygamber olarak bildirilmeyenlerin de daha başka peygamberler varlığına inanıyoruz. Ama başlangıç Hazreti Adem aleyhisselam, Sonu da Hazreti Muhammedenil Mustafa. Evet. Peki bunu nereden öğreniyoruz? Yani bu, bu meşhur Cebrail Aleyhisselam'ın gelip insanlığa bu hususu öğretirken ifade edilen hadis-i şerifte Peygamberimizin son peygamber olduğuna dair bir ifade yok. Orada peygamberlere iman var. Hz. Muhammedenil Mustafa'nın son peygamber olduğu nasıl şey yapılıyor? Cenab-ı Hak onu hem Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş, Hz. Muhammedenil Mustafa, Hatem-i Rusul'dur buyurmuş, peygamberlerin sonudur. Ayrıca peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde, ifade ederken kendisiyle alakalı bilgi verirken, bakınız şöyle buyurmuştur, ve an, Cübeyr Mut'im radıyallahu an. Cübeyr Mut'imin tarikıyla rivayet edildiğine göre Gale Cübeyr Mut'im hazretleri demiştir ki Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyurdular Ne dediler Li, ma, li Hamsetü, hamsetü esmae Benim için beş isim var buyurmuşlar Buyurdular. Yani benim sadece beş ismim var demedi. Benim beş ismim vardır. Benim öne çıkan böyle benimle beraber ortaya çıkacak belli başlı hususları ifade eden beş hususiyetim ve ismim vardır diyor. Bunlardan bir tanesi de bir tanesi de en sonunda sonra biraz sonra hadisi şerifi ayrıca okuyup izah edeceğim. ''Vel akibü'' ''Benim bir ismim de akiptir'' diyor. Akiptir. Ne demek akib? Bunu izah ediyor. ''Ellezi'' Akip demek ''Leyse badehu nebiyyün'' ''Kendisinden sonra peygamber yok demektir'' buyuruyor. Bakınız. ''Vel akibü'' ''Ellezi leyse badehu nebiyyün'' ''Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek'' demektir. İşte... Hem Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak açıkça Hatem-i Rusuldür buyuruyor. Peygamberlerin sonudur buyuruyor. Burada kendi hadisi şerifleri kendi sözleriyle de benim bir ismim de Akıb'dir. Yani öne çıkan bir hususiyetim budur. Akıp demek benden sonra peygamber gelmeyecek demektir. Kendisinden sonra peygamber yoktur. Bugün ortaya çıkıp ben şuyum veya buyum diye peygamberlik iddiası veya ona ortak olma gibi bir takım iddialar tamamen yanlıştır ve sapıklıktır. Sapıklıktır. Şimdi Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem o hadis-i şeriflerinde yani Cebrail aleyhisselamın gelip mümini anlatmasında devam eder buyurur ki Mü'min aynı zamanda meleklere, peygamberlere, kitaplara inanan, kitaplara inanan, ha, kaderin hayır ve şer halıkının Hazreti Allah olduğuna inanan, öldükten sonra ahiret diye bir alemin olacağına, orada cennet ve cehennem bulunacağına inanmaktır diyor. Bunun üzerine, Ce Cebrail Aleyhisselam doğru söylüyorsun ya Resulallah diyor. Yani doğrusu budur. Ondan sonra İslam'ı soruyor. İslam da çok şeydir, enteresandır biliyorsunuz. İslam dil ile kelime-i şehadeti ikrardır buyuruyor Peygamberimiz. Dil ile. Şimdi bakın inanmak kalbin keyfiyetidir, gözle görülmez. İslam kalpte olanın açığa çıkmasıdır. Nedir İslam? Kelime-i şehadeti okumaktır. Nedir? Eşhedü Ela ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demektir. Bakın hem gördük hem de duyduk İslam böylece ortaya çıkıyor. Yani gönülde kalpte olan imanın açığa çıkmasıdır. İki, namazı kılmaktır buyuruyor. Orucu tutmaktır buyuruyor, hacca gitmektir buyuruyor. Böylece beş hususu sayıyor, işte İslam da budur, Müslüman da bunu yapanlardır buyuruyor. Şimdi ortaya koyduğumuz kalıp ve şablon budur. Yani Müslümanın kalıbı bu. Ne yapacak? Kelime-i şehadet okuyacak. Bakacağız kendimize, okuyoruz. Elhamdülillah diyeceğiz. İki, namazını kılacak. Bakacağız günde beş vakit namazını kılıyor. Elhamdülillah diyecek. Orucunu tutacak. Efendim hacca gidecek. Zekatını verecek. Böylece bu beş şeyi yapmakla insan Müslüman olacaktır. Bunların bazısı eksik olduğu zaman ha şartları olup da eksik olduğu zaman fakir adamın zekatla mükellefiyeti yoktur. Haçla da mükellefiyeti yoktur. Öyle değil mi? Ha, Ama Durumu müsait, mali durumu iyi, sıhhati yerinde hem zekat hem haç kendisine farz olmuş bir insan onunla mükellef ise O kimsenin Müslümanlığının tamam olması bu beş şeyi yerine getirmekle mümkündür Bu olmadığı zaman o kimsenin Müslümanlığı noksandır Mesela kelime-i şehadeti var ama namazı yok e Bu noksandır ben iyi bir Müslümanım diyemez bu adam derse yalan söylemiş olur bununla Müslümanlığım tamamdır derse Hazreti Muhammeden'in Mustafa yanlış söylemiş manasına gelir hayır tamam değildir Müslüman olmak için namazın da yerine getirilmesi lazımdır ha. o zaman bakarız etrafımıza Müslümanım dediği halde namaz kılamayan var mı? var e peki bu nedir? bu noksan Müslümandır bu noksanlığını kabul ederse bir adam ondan sonra tamamlama ihtiyacını duyabilir Cenab-ı Hak hidayetini de nasip edince tamamlama ihtiyacı duyar ama bir adam hem namaz kılmaz hem de bunu bir eksiklik kabul etmeyip de mühim olan kalbin temizliğidir namaza lüzum yok derse bunun hidayeti efendim bir nevi kapanmış demektir Allah korusun. Yani hidayet kapısını kendi kapatmış demektir. Bugün bu yanlışlığa düşenler vardır. Bu yanlışlığa düşenler vardır. Namazsız İslam olmaz bir defa. Neden olmaz? İslam'ın, Müslüman'ın ne olacağını Peygamberimiz Hazreti Muhammeden'in Mustafa tespit etmemiş ki. Tespit eden kim? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Tespit ettiği bu Müslümanlığı da Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberimize ve onun mübarek şahsında hepimize bildirmiş. Yok efendim namaz kılmadan Müslümanlık olur mühim olan kalp temizliğidir sözü bu nereden çıkıyor? E benim arzum böyledir. E senin arzun böyle olabilir. Ve işin en kötü tarafı da nedir burada bilir misiniz muhterem müminler? Bu hakikatleri duyduğu halde kabullenememektir. Neden kabullenemez bir insan? Ya ona itimadı yoktur, ya beğenmez. Ya itimadı yoktur, veya beğenmez. Yani bir benlik ve kendi aklına, kendi reyine, kendi kanaatine bir itimadı vardır. Bir beğenme vardır. Onun için Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, bir adamda, aşırı cimrilik varsa bakınız bir adamda aşırı cimrilik varsa bir adam heva ve hevesine tabi oluyorsa bir adam kendi reyini beğeniyor başka şeye kıymet vermiyorsa bu adam helak olmuştur buyurur bakınız üç şey üç şey mühlikattır insanı helak eder diyor mahveder nedir o şehun mütaun efendim ve heven müttebaun ve icabul mer'i bireihi hadis-i şerif aynen böyledir. Üç şey insanı helak eder, mahveder manevi hayatını. Nedir o? bir Cibrili aşırı cibriliktir. Eli varmıyor. Hatta belki şöyle diyor. Ben namazı kılarım. Orucu tutarım. O yazın uzun günü var ya, onda dahi tutarım. Kışın soğuğunda da sıcağında da abdest alır, namazımı kılarım. Evet, işte şunu yaparım, bunu yaparım. Evet, sonra ne oluyor? Ama elim bir türlü zekata varmıyor. Veremiyorum diyor. He? Bu adam nedir? Cimridir, farz olanı yapamıyor, öyle mi? He. İşte... Ee, Şohhu müta budur Yani kendisine itaat edilmiş cibrilik İkincisi insanı helak eden Heve he müttebağın. He Heve şudur insanın kendi arzusudur Arzusuna tabi olmaktır. Halbuki İslam'da arzuya tabi olmak yok ne var? Allah-u ve onun peygamberi Hazreti Muhammeden'in Mustafa'nın emir ve yasaklarına tabi olmak var. Öyle mi? Heva ve heves e, tabi olunacak şey değildir. Çünkü heva ve hevese hükmeden şey nefsu emmaredir. Onun için heva ve heves tabi olunulduğu zaman insanı helaka götürür. Üçüncüsü de nedir? İnsanı helak eden ve icabül mer'i bi reihi kendi re'yini beğenmesidir. Bakınız nedir adam çıkar ortaya. Okumuştur biraz da. Daha ziyade alimlerin, okuyanların halidir bu bu tehlike. Onlara mahsustur. Biraz okumuştur. Bazı kitaplardaki ihtilafları gıylugal denir ona. Falan alim şöyle dedi, filan alim böyle dedi. Bunları okumuştur. Ondan sonra Ayet-i Celile ve Hadis-i Şeriflere bakar. Onlarda da bir şey görür. E bir de döner zamana bakar devrin icabına. E memlekette hükümran olanlar, söz sahipleri bir başka şekil düşünüyor. Şimdi Ayet-i Celileleri ve Hadis-i Şerifleri söylese onların hoşuna gitmeyecek. Onların hoşuna gitmemektense gitmemektense ayet ve hadis-i şerifleri onların hoşuna gidecek şekilde tevil etmeye. Buna tevil-i fasit denir. Bozuk tevil demektir. Böyle tevil etmeye kalkıştığı zaman adam, adam ve ondan sonra da neden bu böyle deyince bana göre böyledir. Öyle mi? Bana göre böyle. Ve icabül mer'i bireyyehi. Bu hususa çok enteresan bir misal olarak yaşadığım bir hatırayı naklediğim bir zaman Anadolu'da bir vilayette vaizim. Müftülükte oturuyoruz, alim bir zat var, yani öyle bilinir, kitapları vesaireleri de var. Bu arada bu alim denilen zatı hakimler ziyarete geldiler. Oturuyoruz, hakimler ağır ceza reisinin başkanlığında ziyarete geldiler. Konuşurken, konuşurken dediler ki şeyden çıkıyor işte günlük ki rahatlamak için konuşuyorlar. Ne diyorlar rahatlamak için? Diyorlar ki işte biz e, imanımız iyi, şöyleyiz, böyleyiz ama amelde noksanlarımız var. Biri kalkıyor diyor ki ben sade sabah namazını kılabiliyorum evden çıkarken diyor. Gündüzleri kılamıyorum. Öbürü bu daha başka bir şey söylüyor. Ben şu kadar yapabiliyorum, başka yapmıyorum. Şimdi baktı ki alim denilen kimse oradaki hakimlerin vesairelerin durumu öyle. Onların hoşuna gitmek için. Zaten Peygamberimiz de buyuruyor ki evet amelin makbul olanı az olandır buyuruyor. Bunu bu kulaklar işitmiştir. Kimden? alimim diyen ve kitap yazan adamlarda. Şimdi zaten peygamberimiz de ibadetin makbul olanı az olandır buyurdu. Çok iyi hatırlarım. Yaşlılar bilir eskiden mustantık derlerdi. Sorgu hakimi demektir esas da. Ağır cezalık suçlarda bir önce sorgu hakimi şey yapar ondan sonra lüzumu muhakeme kararı vererek o tarafa şey yapar hükmeder. Mustantık durumunda olan zat dedi ki, Efendim dedi, siz böyle derseniz, derseniz, biz o zaman kıldığımız o az namazları daha makbul olsun diye iyice azaltırız dedi. İyice azaltırız. Evet. Her halde o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amellerin makbul ve muteber olanı az da olsa devamlı olanıdır buyurmuşlardır dedi. Ve hadisi şerif budur. Bu şekildedir. Aa, makbul ve muteber olan amel az da olsa az da olsa devamlı olanıdır. Çok olup devamlı olsa daha makbul. Ama az da olsa devamlı olanıdır. Bugün dünya insanlığı bu şuurdan ve bu anlayıştan uzaklaşmıştır. Nasıl uzaklaşmıştır? Bakınız. Anaya ve babaya hürmet etmek senede bir güne mi mahsustur yoksa bütün günler yani hürmetiniz devamlı mı olmalıdır? Makbul olan, makbul olan hangi ölçüde olursa olsun devamlı olandır değil mi? Şimdi dünya çıkmış, senenin bir gününü anneler günü, bir gününü babalar günü ilan etmiş. Bakın bu şuurdan ne kadar uzak. ki Gerçi esas da bu ilan edilmenin kökünde dindarlık yok. Ama işin yanlışlığını da ortaya koymak için. Bakın hadisi şerifler hayata nasıl ışık tutuyor. Ne diyor? Öyle amellerin makbul olanı az olan değil, az da olsa devamlı olan. Anne ve babaya hürmet iyi bir şey midir? İyi midir? Ne demek iyi midir? Cennet anaların ayakları altında hürmetini hürmet ederek rızasını alacaksın. alacaksın. Baba da öyle bir zattır ki köle olarak şeyde, köle pazarında bulsan parayla satın alıp hürriyetine kavuştursan babaya hakkını yine ödeyemezsin. Evet Baba budur. Babanın duasını almak, elini öpmek, annenin elini öpüp duasını ve rızasını almak iyi midir? İyi ise peygamberimiz buyurmuşlardır ki bu iyiliğin makbul olanı devamlı olandır buyurmuşlar. Senede bir gün olan değil, devamlı olan. Şimdi gelin bunu işin manevi tarafına da şey yapalım. Mübarek geceler vardır. Yarın akşam Mevlid kandili öyle değil mi? Yarın akşam nedir? Mevlid kandili. Adam senenin diğer günlerinde doğru dürüst ibadet yapmayacak, salevat-ı şerifi okumayacak, Mevlid kandilinde kandil toplantısına gelecek ve Hazreti Muhammedenil Mustafa ondan razı olacak. Eğer bu düşünce varsa bu da yanlış. Hazreti Muhammedenil Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem eğer salevat-ı şerife okumak iyi ise senenin her gününde bu iyilik devam etmeli. Öyle değil mi? Ha, eğer onu, onu hatırlamak ve ona ümmet olmak için gayret göstermek iyi ise senenin her gününde bu şuur ve bu duygu olmalı. Onun dünyayı şereflendirdiği gecede o duygunun dolup taşması ve bütün benliğimizi kuşatmasına vesile olmalı. Diğer günlerde yapamadığımızdan daha fazlasını o gün yapmalıyız. Mesela ne yapmalıyız? Her gün tesbih namazı kılabiliyor muyuz? Hayır. Onun doğduğu gece, Ya Rabbi bu gece alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habib'in yüzü suyu hürmetine beni de affet diye bir tesbih namazı kılmalıyız. Öyle mi muhterem müminler? Eğer tek başımıza kılmasını bilemiyorsak, Yanımızdaki, yöremizdekine sormalıyız, tesbih namazı kılanan yer var mı? Efendim, tesbih namazı kılacakları Müslümanların bir araya gelip de bunu kılacakları bir yer var mı demeli ve öğrenmek için onların arasına karışıp onlarla beraber tesbih namazı kılmalı. Her zaman hatmi emliya yapılabiliyor mu? Hayır, yapılamıyor. O gece... Hazreti Muhammed enil Mustafa'nın dünyayı şereflendirmesinin hürmetine bir hatmi enbiya yapıp Cenab-ı Hakk'a iltica etmeli. Hatmi hatmi enbiya ne demektir? Hatmi enbiya Hazreti Adem Aleyhisselam'ın. Öyle mi? Efendim, Eyüp Aleyhisselam'ın. Ondan sonra Hud Aleyhisselam'ın Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya bütün sıkıntılar içerisinde durumlarını arz ettikleri anda okuduklarını tekrar etmektir. Hazreti Adem Aleyhisselam ne yapıyor? Ha, zellesinden dolayı Cenab-ı Hak onu neden bunu yaptın deyince hemen anlıyordu yaptığının yanlış olduğunu ve şöyle diyor Rabbena zalemna enfüsenâ ''Ve inlem tavfirlene ve terhamne, lenekûnenne el hâsirîn'' Rabbim. ben yapılmaması icap edeni yaptım. Eğer sen bana merhamet edip beni bağışlamazsan ben mahvolanlardan olurum Allah'ım'' dedi. Ve ondan sonra da geçen cuma söylediğim gibi arşın altında Hazret Kelime-i Tevhid'de Resulullah'ın ismini gördüğü için ya Rabbi bunun hürmetine dedi ve Hazreti Allah da Adem Aleyhisselam'ı affetti. Burada şunu gösteriyor. Ey Adem, geçen de söyledim hadi çok enteresandır. Ey Adem diyor eğer Habibimin ismini göstererek sadece kendini değil bütün neslinden gelecek olan hata ehli için talepte bulunsan onları da kabul edecektim buyuruyor. Ama burada bize bir şeyler gösteriliyor. Hazreti Adem Aleyhisselam gibi bir peygamber olan zat, peygamber olan zat Hazreti Muhammed'in hürmetine beni affettiyince affa mazhar olursa bizim gibi acizler öyle iltifata mazhar olmuşuz ki Cenab-ı Hak o peygambere bizi ümmet yapmış. Elimizde miydi bizim bu devirde dünyaya gelip de Hazreti Muhammed'in Mustafa'yı tanımamız, ona ümmet olmamız değildi. Bunu lütfetmiş. O zaman biz Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği gece yani Rebi evvel ayının 12. gecesi kalkarız Rabbimizin huzurunda durur el bağlar. Rabbim alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibine beni layık bir ümmet yap. Onun hürmetine beni de affet der. Dilimiz döndüğü kadar iltica ederiz Rabbimiz bizi de affeder. Evet. <gülüyor> Ondan sonra ondan sonra yine diğer peygamber üzülmüş, sıkılmış. Ne diyor? Rabbî enni messeniyed-dürr ve ente erhamur rahimin diyor. Rabb'im beni zarar tuttu. Görüyorsun ne haldeyim. Sen ise erhamur rahiminsin deyince Cenabı Hak ondan da kaldırıyor. Ondan sonra efendim <gülüyor> balığın karnında peygamber ne yapıyor Tabii kavmini bıraktı gitti Cenab-ı Hak ona balığı balığın karnına yutturdu ve orada tutuyor hazmettirmiyor ta o bulunduğu yerde la ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin diyor senden başka ilah yoktur öyle mi? La ilahe illa ente subhanek Seni noksan sıfatlardan tesbih ederim. O anda Allah'ın hikmeti bazı kitaplarda kaydeder. Ta denizin dibinde balığın karnındayken Cenab-ı Hak ona tesbihi hatırlatır. Etrafta bulunan taşların Hazreti Allah'ı tesbih ettiklerini duyurur. Ve o zaman anlayıp La ilahe illa ente subhanek İnni zalimin. Ben hata edenlerden oldum ya Rabbi ama seni tesbih ediyorum diyor. Cenab-ı Hak bunu da tesbih hatırına deyip alıyor. Ondan sonra Hazreti Muhammeden el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi lazim diyor. Eve yani ne yapsak? Her şeyde güç, kudret, her şey Hazreti Allah'a aittir diyor. İşte peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği gece bunları okuyarak, bunların bir usulü vardır. Önünde sonunda salevat-ı okuyarak hatbi enbiya yapar, Cenab-ı Hakk'a iltica eder. İnsan böylece kendisini kurtarır. Ha demek ki peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem böylece alemlere hem rahmettir hem de insanların kendilerini kurturma kurtarmasına kurtulmaya en büyük medardır. medardır. Şimdi ona karşı böyle bir şey hürmetsizlik tavrı içerisinde olan insan insan en büyük hataya düşmüş insandır. Yani o bir kibirdir, o bir gururdur. Mevzumuz şuradan genişlemişti. İnsanı helak eden nedir? Üç şeydir demiştik. Birisi neydi? Birincisi, efendim, kibri, e şey, cimrilik. İkincisi, hevayü hevese tabi olmak. Üçüncüsü, ve icabul mer'i, bir de ihi. İnsanın kendi re'ini beğenmesidir. Ne yapar insan? Bunu daha ziyade alimim diyenler yapar ve bir hatıramı naklederek şey yapmıştım bu mevzuda. Yani çok acıdır bu durumlar. Çok acı. İnsanların ve bu hareket çok şey. Bir mevzuda alim olan adam Cenab-ı Hak ile insanların arasında kaldığı zaman Hazreti Allah'ı tercih ederse o insanlar darılmasının darılması pahasına Cenab-ı Hakk'ın rızasını tercih eden adam o insanlar darılıp da ona zarar verecek olsa Hazreti Allah onların zararından o adamı korur. Korur. Ama Hazreti Allah'ın darılması pahasına pahasına insanların gönlünü hoş edeceğim diye uğraşan adamı Cenab-ı Hak benimle alakan yok o insanların iç haline bıraktım seni buyurur. Bıraktım buyurun. Ve böylece bu insan artık Mevla'nın rahmetinden uzaklaşınca bir kurur kendisini kaplar. Bu adama nasihat da tesir etmez. Kalbinde kurur olan adam yani kibir olan adam Allah muhafaza cennete giremez. O haliyle. O haliyle. Bakınız. İbn Mesud radıyallahu anh'ın tarikiyle peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem aynen şöyle buyurmuş. İbn Mesud Hazretleri diyor ki diyor ki: "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz şöyle buyurdu. Le yedhulul cennete men kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr." Kibirden kalbinde zerre kadar olan cennete o haliyle giremez. Kibirden kendisinde zerre kadar olan o haliyle cennete giremez. Anlayamıyoruz kibir nedir nasıl olur? Şimdi burada duralım ve şey yapmayalım. Hadis-i şerifin devam edelim. Bakalım göreceksiniz Resulullah açıklar. Şimdi Peygamberimiz böyle buyurdu. İbni Mesud Hazretleri naklediyor. Diyor ki Peygamberimiz İbni Mesud Hazretleri Hazreti Resulullah buyurdular ki La yeduxul cennete, men kane fi kalbihi miskaluz zerre min kibrin, kibirden kalbinde zerre kadar olan adam o haliyle cennete giremez. Fakale racülün, orada bulunan bir racül, bir sahabe dedi ki, dedikir peygamberimize, inna racüle, ya Rasulallah, adamlar. Yühipbü en yeküne sevbehu hasenen. Adamlar elbiselerinin güzel olmasını ister ya Allah dedi. Şimdi elbiseyi güzel giyinmenin kibir olacağı zannederek Peygamberimize böyle dedi bu sahabe. Bakınız. Şimdi evvela Peygamberimiz mecliste buyuruyor ki kalbinde zerre kadar kibir olan adam o haliyle cennete giremez buyuruyor. Şimdi kibir neyden olur? Ey Adam düzgün giyinse, efendim iyi bir makamda otursa kibirli olur diye hatıra bu gelir mi gelmez mi? Demek ki bakınız o sahabenin hatırına da bu durum gelmiş ki onun için hemen şöyle diyor. ''İnner racüle yuhibbu en yekûne sevbehu hasenen'' ''Ya Resulallah insan elbisesinin güzel olmasını ister ve na'lehu haseneten'' Ayakkabısının da güzel olmasını ister diyor. Nale Arap ayakkabı demek. Nalin deriz bizlerde. İşte Arapçada ayakkabı na ve nalehu haseneten. Ayakkabısının da güzel olmasını. Yani düzgün giyinmeyi ister ya Resulullah insan bu kibir midir diye soruyor. Veyahut da kibrin sebebi midir diye soruyor. Fekale Hazreti Resulullah bunun üzerine söz aldı ve şöyle buyurdu. Şöyle buyurdu. İnnallâhe Teala muhakkak Hazreti Allah, cemilün, cemildir. Yuhibbül Cemal Cenab-ı Hak cemildir. Kendisi, kendisi hüsnü cemal sahibidir. Onun için bu güzelliği de, güzelliği de, düzgün kıyafeti de sever Hazreti Allah buyurdu Peygamberimiz. Hatta bir başka sahabe, bu hadisi şerifin bir başka tarihten gelen rivayeti var. Gayet yakışıklı bir sahabe vardı. Bir gün geldi Hazreti Resulullah'ın huzuruna. Ya Resulallah dedi. Evet. Ben dedi gördüğünüz gibi Rabbim beni yakışıklı yaratmış dedi. Evet. Ben dedi elbisemin de güzel olmasını, ayakkabımın da güzel olmasını, hatta ayakkabımın bağı dahil, bir başkasının benden daha iyi giyinmesini arzu etmem. En iyi şekilde giyinmeyi isterim. Bu kibir midir ya Resulullah dedi. Bunun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifin devamındaki cevabı aynen ona da verdi. İnnallâhe teâle cemilün yuhibbül cemâl Hazreti Allah cemildir cemali sever buyurdu. Yani güzeldir güzelliği sever. Evet peki o zaman kibir nedir diye Sahabe bakışından anlatıyor durumu. Kibir nedir? El-Kibru, peygamberimiz devam etti. Kibir, batrul hakkı, hakkı reddetmektir buyurdu. Kibir hakkı reddetmektir. Ve gamsun nasi, insanları gözünde tahkir edip küçültmektir buyurdu. Kibir budur. Hakkı reddetmektir. Şimdi kendini beğenen alime tutsanız... Bir hadis-i şerif okuyup veyahutta bir ayeti celilede Şu şöyle değil mi deseniz Ben onu öyle anlamıyorum Bana göre öyle değildir der Öyle mi? Bana göre öyle değildir İşte en büyük kibir budur Allah muhafaza buyursun Hakkı reddetmektir Hakkı kabul etmemektir Halbuki eshab-ı kiram böyle değil Hulefai raşidinle böyle değildir Ayeti celileyi zikrettiğiniz zaman başını önüne eğiyor, yüzünü yere koyuyor. Diyor ki: "Ben ayete itaat eder, ona hürmet ederim." diyor. Ama şimdiki insanların bazıları ne diyor? Kalkıyor. "O bana göre öyle değil. yok." diyor. E öyle hadis içerirse zaten itirazı hemen şey ne diyor? "O zayıftır." diyor. "O belki de uydurmadır." diyor. Bunun için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün aynen şöyle buyurmuştur. Siz diyor, Hazreti Allah'ın helal ettiklerini helal, haram kıldıklarını haram zannediyor. Bunun dışında haram ve helal yok mu zannediyorsunuz diyor. Hesap düşünüyor. Bazılarınız diyor koltuğuna yaslanacak, koltuğuna yaslanacak, gururlu bir vaziyette ben ayette varsa kabul ederim, ayette yoksa kabul etmem diye bir insan topluluğu bir gün gelecek diyor Fahri Kainat. Ne dersiniz? Bu devirde gelmiş midir bu? Ayette varsa kabul ederim, yoksa kabul etmem. Hayır diyor, hayır. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'den öyle hükümler anlayıp sizlerin anlayamadığınız, Rabbimin bana anlattığı öyle hükümler izah edip ortaya koydum ki, Kur'an kadar da benim ortaya koyduğum haram ve helal vardır. Ben onları ayetlerden anladım ama sizler anlamazsınız buyurdu. Acaba nedir bugün isminin önünde büyük titri olup da televizyon ekranına çıkıp ekran müftülüğü yapmaya kalkışanlar peygamberimizin bu hadis-i şeriflerine ne buyururlar ki? Sizin anlayamadığınız ve fakat benim anladığım diyor nice haramlar helallar vardır ben onları size izah ettim diyor Fahri Kainan Kur'an-ı Kerim'den sizin anladığınız kadar da anlayamadıklarınız var onları ben size izah ettim peki peygamberimizin böyle izah etmeye hakkı selahiyeti Hazreti Allah'ın ona böyle verdiği bir vazife var mı Ha, o zaman onu düşünelim var mı yok mu açım şeyi Ali İmran suresinde 164. ayeti celilede Hazreti Allah Celle Celaluhu aynen şöyle buyurur. Estaînü billah bismillahir rahmanir rahîm. Lekad Allahu alel müminîn. Hazreti Allah Celle Celaluhu müminlere en büyük iyiliği yapmıştır. Menne iyilik demektir Arapçada. Lütufkar davranmıştır. İnsanları minnet altına sokmuştur. Menneden ayrıca anlaşılan bir de budur. Yani bizim Türkçedeki memnun oldum kelimesi de bu kökten gelmektedir. Yani minnettar oldum demektir. Lekat mennallahu Cenab-ı Hak insanlara öyle iyilik yaptı ki insanları minnettar bıraktı. İnsanlara böyle büyük iyilik yaptı. Kime yaptı bunu? Alel müminin, müminlere Neyle bu iyiliği yaptı? İz baase fihim Rasûlem min enfüsihim Onların kendi nefislerinden insan olan bir peygamberi onlara göndermekle en büyük iyiliği yaptı Hz. Allah. Peygamber göndermek en büyük iyiliktir. En büyük iyiliktir. Peki ne yapar bu peygamber? Ne yapar? Rabbimiz devam ediyor. Devam ediyor. Yetlülü aleyhim ayatihi Hazreti Allah'ın ayetlerini onlara okur, izah eder. Bakın Cenab-ı Hak peygambere ne vazife veriyor? Ayetleri okuyup izah etme. Sadece okuyup izahla kalmıyor, onların üzerinde durarak ve yüzekihim o ayetleri dinleyenler ve onu kabul edenleri tezkiye ediyor, temizliyor. Nasıl temizliyor? İman edince adam küfürden temizleniyor. İbadet yapınca isyandan korunuyor. İsyan kalmıyor öyle mi? İhlas olunca riyadan temizleniyor. Peygamberin vazifesi bakın... Hem ayetleri okumak ve izah etmek Cenab-ı Hak bunun için gönderdik diyor. Ayetleri okur, yetluyu aleyhim ayatihi, ayetleri okur ve yüzekihih onları teskiye eder, temizler, efer ve yü kitabe onlara kitabı öğretir, Kur'anı öğretir. Sadece Kur'an'ı değil vel hikmete, onun manasını, onun asıl gayesini de öğretir Hz. Muhammed. Yoksa insanlar bunu anlayamazlardı. Peygamber bu vazifeyi yapar. İnsanlara hem ayet okur, hem onları temizler, hem onlara kitabı öğretir. Sade kitabı değil, hikmeti de öğretir. Hikmet orada anlaşılmak istenen asıl maksat demektir. Asıl maksadını. Onu da öğretin. Gerçi peygamber bunu yapmadan evvel ve inkânû min kablû bundan evvel her ne kadar idiyseniz de ne idiyseniz lefi dalâlim mübîn açıkça bir bilgisizlik, sapıklık içerisindeydiniz. Peygamber bunları anlatmadan evvel bu hususta bilginiz yok ve yolumuz da sapıktı. Ama peygamber size ayetleri okudu sizi teskiye etti, size kitabı ve hikmeti öğretti. Böylece mütteki mümin oldunuz. İşte peygamberin hizmeti budur. Onun için bugün ortaya çıkıp da bize ayet yeter, peygamberin hadislerine lüzum yok diyenler bu dine zarar vermek için bu yoldadırlar. Bu dine zarar vermek için dünyada olmadık şeyler yapılıyor. Allah muhafaza buyursun. Bunlara kulak vermeyiniz. <gülüyor> Peygamberler böyle gönderilir. Bunların arasında Hz. Muhammedenil Mustafa ise ayrıca onun bir hususiyeti vardır. Bakın Hz. Muhammedenil Mustafa ne buyuruyor? Biraz önce hadisi şerife başlamıştım. Vaktim yaklaştığı için kısa da olsa bu hadisi şerifi izah edecek Ondan sonra konuşmama nihayet vereceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cübeyr Mut'im radıyallahu anh'ın tariki ile rivayet edilen hadisi şeriflerinde Cübeyr Mut'im hazretleri şöyle dedi peygamberimiz buyuruyor. Li Hamsete Esma'e Benim beş ismim var buyurdular diyor. Öne çıkan beş isim var. Bir, ede Muhammed. In. Ben Muhammed'im buyurdular diyor. Ne demektir Muhammed? Muhammed çok övülmüş demektir. Çok övülmüş. Kendisi çok övülmüş. O makama yani övülme makamında olan zat demektir. Onun için Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimizin mübarek ismi Muhammed diye söylenince herkes tabii anlıyor bunun manasını Peygamberimizin düşmanları, Peygamberimize Muhammed demezlerdi. Müzemmem derlerdi. Yani zemmedilen, çok kötülenen manasınadır. Müzemmem derlerdi. Peygamberimiz ben Muhammed'im diyor. Yani övülen, beni Hazreti Allah övmüştür. Öyle mi? Biz de onun için ne diyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Ha. Ondan sonra Peygamberimiz ve ene Ahmedi ben Ahmedim diyor. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den evvelki kitaplarda Ahmet diye geçerdi. Ahmet de şu demektir En çok hamdeden demektir En çok hamdeden demektir. Peygamberimiz geçmiş peygamberlerin kitaplarında Ahmet diye geçer Yani onun, Öyle bir hamdi var ki hiçbir peygamber onun kadar hamd etmeye muktedir olamamış. Yarın ahirette de böyle olacak. Cenab-ı Hak bana diyor, bana makamı mahmudu lütfedecek, öyle bir hamd etme ihsan edecek ki öyle kelimelerle Cenab-ı Hak'ı ha, hamd edeceğim ki hiç ki bir varlık ''Benim o hamd kelimeleri bilip söylemeye muktedir olamayacaklar. Rabbim beni böyle muvaffak kılacak.'' diyor. Onun için Hazreti İsa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre der ki, ''Ben, beni İsrail'e peygamber olarak gönderildim. Benden evvel geçen Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelecek.'' İsmi Ahmet olacak peygamberi de müjdelemek için geldim diyor. Orada Ahmettir. Çok hamdeden. Çok hamdeden ve en iyi hamdi yapan zat demektir. O geçen dinlerin devrinde Ahmet bizim peygamberimizin dü dünyada yaşadığı devirde daha çok peygamberimiz Muhammed'dir. Yani kendisi çok övülmüştür. Kendisi çok övülmüş. Ondan sonra devam ediyor Peygamberimiz. Benim üçüncü ismim ve en el mahi. Ben mahiyim buyuruyor. Mahi ne demekmiş? Onu açıklıyor. ellezi mahi demek. Yemhullahu bi el küfra. Mahveden demektir. Mahveden. imha eden demektir. Cenab-ı Hak benimle küfrü imha edecekler buyuruyor. Benimle. Küfrü imha edecektir. Bak onun için ellezi يَمْهُ Cenab-ı Hak imha eder. Kimle? biye Benimle diyor. Neyi? el الْكُفْرَ Küfrü benimle imha eder Hazreti Allah. Küfrü benimle imha eder. Bu hadisi şerifin sırf bu cümlesine değişik manalar da verilmiştir. Şöyle ki bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küfrün hakim olduğu dünyada peygamber olarak geldi. 23 sene bu alemde kaldı kaldı ve en sonunda şeyde ceziret Arap denilen Arap Yarımadası'nda fevkalade muvaffak ve büyük bir galibiyetle Medine-i Münevvere'de Mekke'de bulunan hükümranlığı ortadan kaldırdı, kaldırdı. Bizans'a vesaireye kafa tuttu. Bizans dahi Tebük seferinde gelip peygamberimizin karşısında harp edemedi. Fakat bundan sonra da peygamberimiz vefat buyurdu. Vefat ettiği zaman dünyada küfür tamamen yok oldu mu? Olmadı, devam ediyordu öyle değil mi? Ha. Peki o zaman benimle Cenab-ı Hak küfrü imha eder ne demektir? Şu manaya da gelir. Yani benim getirdiklerimi kabul eden bir adam iman ettiği zaman onda küfürden eser kalmaz demektir öyle mi? ve işte bu aynen vuku bulmaktadır benimle beraber getirilen, gönderilen hakikatleri iman eden bir mümin iman ettikten sonra o müminin içinde küfürden eser kalır mı? kalmaz, hiçbir adamın içinde hem küfür hem iman olur mu? Öyle mi? Olmaz öyle şey. Onun için Cenab-ı Hak biz kimsenin içinde iki kalp yaratmadık. Birine küfür girsin, birine de iman girsin. Böyle şey yok diyor. Cenab-ı Hak onun için, onun için. Bir, benimle diyor Cenab-ı Hak küfrü imha eder. Yani fert, fert insanlarda küfür namına hiçbir şey kalmaz beni kabul etmeleriyle. Kabul etmedikleri zaman küfür devam eder. Bugün Hristiyan, bugün Musevi vesaire dediğimiz insanlar, ehli kitap deniyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i kabul etmişler mi? Edemediler ise küfürden kurtulamamışlardır. Her ne kadar isminin önünde bir takım titri olanlar, yok onlar da şöyle olacak, yok onlar da böyle olacak diye bir kısım efendim mehafilin gönlünü almaya gayret ediyorlarsa da Hazreti Muhammed'i kabul etmeden küfürden kurtulma imkanı yoktur. Evet. Peygamberimiz devam ediyor. Ve enel haşir, ve enel haşir. benim bir ismimde haşirdir buyuruyor. Yani ne demek haşir? Ellezi yuhşer haşir esas da Arapça'da cem edip toplamak demektir. Haşir kelimesinin manası budur. Ve enel haşir ben toplayıcıyım bakın isim bu diyor. Ellezi yuhşerun nasu ala kademi. Yarın ahirette insanlar benim ayağım, benim arkamdan haşrılacaklardır. En evvel haşrılacak olan benim diyor. Benden sonra herkes haşrılacak. Hakikaten de Dekaikul Ahbar namındaki bir eserde ifade edildiğine göre yarın ahirette Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'a buyuracak ki cennetten elbiseleri al yeryüzüne in, Habibimi kabrinden kaldırın buyuracaklardır. Cebrail Aleyhisselam Ya Rabbi yeryüzü değişti. Dağlar kalp oldu. Her yer dümdüz gümüş renginde bir vaziyet aldı. Arz değişti. Habibin kabrini nasıl bulacağız Ya Rabbi diyor. Yeryüzüne inin, yerden semaya doğru bir nurun yükseldiğini göreceksiniz. Habibim onun altındadır buyuruyor. Habibimin nuru semaya doğru yükselecek ahirette ve onun yanına gelip Cebrail aleyhisselam ya Muhammed kalk dediği zaman Hazreti Resulullah ilk defa kabrinden ayağa kalkacaktır ve etrafa bakıp etrafa bakıp ya Cebrail bugün nedir haber ver deyince bugün kıyamettir ya Rabbi ya, ya e, Hazreti ya Muhammed senin de insanlığa tebliğ ettiğin budur deyince ya Cebrail Ümmetimden haber ver diyor. Çok Ümmetimden haber ver deyince daha ya Rasulullah ilk defa kabirden kaldırdığımız sizsiniz. Bundan sonra onlar da kalpten, kabirden kalkacaktır. Uyuyacaklardır. Ezan okunduğu için bu camide bilhassa hiç uzatma şansımız yok. Onun için burada hemen ezanla beraber bırakıyoruz. Ayrıca buradaki bir dakikalık gecikmeyi bile hoca efendi mihrşeyden minberde telafi ediyor. Cenab-ı Hak duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık ameller yapmayı nasibi müyesser eylesin. Fahri kainata hürmetkar, onun yolundaki büyüklere hürmetkar, mütevazi, peygamberimize layık, evliyaullahın yolunda onların, onların evladı olarak ömürlerini rızayı ilahiye muvafık amellerle tamamlayan kullarından eylesin. Amin. Mübarek gecelerde söylediğim gibi ibadatu taat'a gayret gösterelim. Salevat-ı şerife okumaya da bu ayda daha çok dikkat edelim. Lillahil Fatiha.